Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. ve vesselamu ala Resulillah. Bir kardeşimiz şöyle bir soru sordu. Niyeti dil ile söylemek mekruh mudur? Yani kalpten mi niyet etmelidir namazda niyet edileceği zaman? Nasıl davranmalıdır? Şimdi... E Kulunu en iyi tanıyan, tanıyan elbette ki Allah Azze ve Celle'dir. Kulunun her anından haberdar olan da Allah'tır elbette ki. Kulunun açığa vurduğunu da, gizlediğini de elbette ki Allah Azze ve Celle bilmektedir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz için niyet edeceği zaman yani sesli bir şekilde niyet etmemiştir. Sahabesi de böyle yapmamıştır. Dolayısıyla namaz için namaz için ayağa kalktığımızda niyetimizi dilde söylememiz gerekmez. Ayrıca alimlerimiz bunu mekruh olarak görmüşlerdir. Çünkü bunun hakkında bir delil bulunmamaktadır. Peygamberimiz niyetini içinden yapmıştır. Çünkü her şeyden haberdardır Rabbimiz. Günümüzde bir takım niyetler yapılıyor. İşte e Durdum divana, uydum hazır olan imama, üzerime farz olan ölen namazının farzını kılmaya gibi böyle daha da süslemeli niyetler yapılıyor. Bunlar bidattir. Özellikle dilden söylemek mekruhtur. Niyetimizi içimizden geçirdiğimizde hangi namazı kılacaksak, ne kılacaksak bunu içimizden geçirdiğimizde kafidir. Bu niyettir. E, açıktan e, dilden böyle söylememiz gerekmez. E, o nedenle niyetimizde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabesinin e, yaptığı gibi yapmalıyız. Çünkü Peygamberimiz ben nasıl namaz kılıyorsam öyle kılınız buyurduğu gibi onun her yaptığı da bizim için bir örnektir. E, o böyle yapmamışsa bizim de yapmamız gerekmez. E, o halde kendi kendimize araşlar içerisine girmeyelim. Allah'ın Resulü'nün tarife, tarif ettiği yola uyalım. Bu bizim için kafidir inşallah.